Müzik Endüstrisi Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhabalar, müzik endüstrisinin ekosistemini, endüstri özel meslekleri, endüstrinin içinde iş yapış şekillerini, değişimini, endüstriye has problemleri ve potansiyellerini konuşmak için 15 günde bir sizlerle birlikte oluyorum. Hazırlayan ve sunan Merve Erdürk. Aslında endüstride merak ettiğim konuları konuşmak için bu programı yapıyorum. Kimsin sen derseniz, endüstride çalışan bir fani ama şanslı olanlardan. Şansım, müzik endüstrisinde çalışıyorum ve görünmez değilim. Yani resmi kayıtlarda gözüken, sigortalı, düzenli maaşını alan bir çalışan. Şu an beni müzik endüstrisinde çalışan biri dinliyorsa bu çalışma koşullarının endüstriyle alakası yok diye yüzünü buruşturuyor eminim. Doğru. Ben endüstrideki azınlıktayım. Bugünkü konumuz müzik endüstrisinde çalışanlar. Pandemi döneminde çalışanların yaşadığı zorluklar, verilmeyen destekler, verilen desteklerin yetersizliği ve şekillerinin nezaketsizliği hakkında bol bol konuşuldu. Bu durumun tespiti için de şahane araştırmalar yapıldı. Bugün bu konu hakkında yapılmış araştırmaları derleyip, toplayıp konuşmak istiyorum. Bu hafta bir konuğum yok. Şahane araştırmaları bir derleyip, toparlayıp sizinle paylaşacağım. Öncelikle endüstrinin bir fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. müzikplatformu.com web sitesindeki yapılan anket sonuçlarına göre 6443 kişi demiş ki, bu kişiler bu arada sadece müzisyen değil, bu parantezi özellikle açıyorum çünkü ankette genelde hep müzisyenlerden bahsediliyor ama sahne emekçileri dediğimiz, rodi, ışık, ses, ton maister gibi e, müzik endüstrisinde çalışan e, emekçileri de dahil eden bir anket. Dolayısıyla bu ankete göre çıkan sonuçlar şu şekilde: yüzde sosyal güvencesiz, yüzde herhangi bir müzik kurumuna üyeliği yok, yüzde seksen müzik dışı geliri yok. %83'ü canlı müzik sektöründe kendi adına bağımsız çalışıyor. Müzik endüstrisi 6443 kişiden ibaret değil ama genel çıkarım yapmak için çok yeterli bir sayı. Yani özetle aslında endüstri sosyal güvencesiz, örgütsüz, kendi adına bağımsız çalışan, hayatın her alanında olduğu gibi erkek egemen ve müzik dışı başka geliri olmayan ve iş sürekliliği olmayan bir yer. Bu kadar içinizi karartmışken bir başka can sıkıcı veriyi daha paylaşmak istiyorum. O da %45'i demiş ki hem sosyal güvencem yok, hem müzik dışı gelirim yok, hem de herhangi bir kuruma üyeliğim yok. Yani yangının olduğu yer. Şimdi pandemide evlere düşen yangından herkes nasibini aldı. Ama %45 en çok zorlanan grup. Çünkü pandemi de destekler açıklanırken. Devlet tarafından, işte özel kurumlar tarafından, işte STK'lar tarafından açıklanırken müzik endüstrisine destek vereceği sırada orada müzik endüstrisinde çalıştığınızı ispat ediyor olmanız lazım ki o destekten faydalanabilin diye bu %45'in kendini gösterebileceği bir yer ne yazık ki yoktu. Şimdi endüstri diyoruz, müzik endüstrisi ve çalışanlarla ilgili konuları konuşacağız ama buraları konuşurken tabii pandemide yaşananları konuşmadan buraları anlamamız çok mümkün değil. Dolayısıyla özellikle pandemiden çok örnek veriyor olacağım. Şimdi bu kadar zorluk yaşadığı, çalışanların bu kadar zorluk yaşadığı bir e, hayat sürerken Eda Yiğit'in yaptığı bir araştırma, çok kapsamlı, güzel bir araştırma burada soruda bir tane soru var. Diyor ki, e, siz... Bu sosyal yardımlardan faydalandınız mı sorusunu sormuş. Bu sadece müzikçilerle kısıtlı bir araştırma değildi bu arada. Kültür endüstrisinde çalışanlarla ilgiliydi. Tüm bu zorluklar içerisinde %61'i demiş ki sosyal yardım almadım. Burada tabii buraya bir bakıyor olmak lazım. Umarım bu konuda e, test çalışmaları vardır. Yani bu pandemide verilen desteklerle ilgili olarak bu kadar zorluk yaşayan insanların bu destekleri almamasının sebebinin incelenmesi... Çünkü hayat artık şöyle bir şey getiriyor yani pandemi yaşadık ve kimleri daha ne felaketler yaşayacağız ama şu yaşadığımız tecrübenin tekrarı en azından aynı şekilde olmaması için mutlaka bir analiz yapılması gerekiyor. CREXA'nın bir araştırması olmuş. Bu araştırmada da yine bu desteklerle ilgili pandemi sürecinde desteklere başvuru durumunu incelemişler onlarda. %56'sı evet başvurdum ve destek aldım demiş. %21'i desteklerden haberim oldu fakat başvurmadım demiş. %10'u desteklerden haberim olmadı. Haberim olsaydı başvururdum diyor. %7'si bir veya daha fazla desteğe başvurdum fakat destek alamadım. %6'sı desteklerden haberim olmadı. Haberim olsaydı da başvurmazdım demiş. Desteklere başvurmayan 118 kişiye neden başvurmadı diye başvurmayı düşünmedi diye sorulmuş. %29'u Yeterli düzeyde destek yapılmadığı sürece yapılan desteklerin bir anlamı yok. İnanmıyorum o yüzden de destek almadım demiş. %27'si hibe şeklinde destek verilmesine karşıyım. Bunun yerine kültür sanat profesyonellerinin mesleklerini icra ederek kazanç sağlayacakları modeller yaratılmalı demiş. %23'ü ihtiyacım yok. %21'i de diğer demiş. Şimdi burada tabii şunu okumak çok önemli diye düşünüyorum. Yani büyük bir zorluk var. Bir şekilde yet kısıtlı da olsa destekler açıklanıyor ama bu destekleri almaktan imtina ediyor insanlar. Bunun cevaplarını biliyoruz zaten ama hani bu e, türlü türlü başta da söylediğim gibi nezaketsiz bir şekilde verilen destekler de oldu. Çok sessiz bir şekilde kıymet, verilen kıymetli destekler de oldu bu anlamda ama e, müzik endüstrisi herhalde pandemi zamanından sonra çok geç bir şekilde destekler destekleri görebildi. Tiyatro mesela daha hızlı bir şekilde örgütlendi. Destek ihtiyacını belirledi ve hızlı bir şekilde hem yerel hem merkezi yönetimlerden desteklerini alabildi ama müzik bu anlamda, müzik sektörü bu anlamda biraz yavaş kaldı. Biraz daha unutulmuştu bu anlamda. Tabi burada yine e, anket sonuçlarından şunu da çıkarabiliriz diye düşünüyorum. En azından endüstrideki tecrübemden bir tanesi de. Yine hayatın her alanında olduğu gibi burada da e, politik ayrışma çok etkili oldu. Yani Şimdi bir tane sonucu şu söylemişti ya hani ya ben hibeye karşıyım ama etkinlikler olursa buralarda olmak isterim. E, etkinlik karşılığında bir işin karşılığında bu parayı almak istiyorum diyenler. Burada da yine tekrar ayrışıyor aslında. Bir ikinci soru daha sorulsaydı keşke. Burada da örnek vermek için söylüyorum. İBB logosuyla Cumhurbaşkanlığı logosu olan müzik etkinlikleri. Her ikisine de başvuruyor insanlar. Burada da Eminim ki bu soru sorulsaydı burada da böyle bir ayrışma olacaktı. Ne kadar zorlayıcı günler geçirseler de bu etkinliği kimin yaptığını da önemseyip ona göre başvurular oldu. Yine bu müzik endüstrisini anlamak ve müzik endüstrisinde çalışanların ruh halini görmek için de çok önemli. Ne kadar zorlayıcı günler olsa da bu da çok önem kazandı. Tekrar çalışanları anlamak pandemiden çıkıp bir görsek de aslında çalışanların bu durumu pandeminin bir sonucu değil elbet. Yani pandemi bu insanların ne kadar güvencesiz olduklarını gösterdi sadece. Gündelik yevmiyelerle hayatlarını süren insanların işlerinin kesilmesi maddi ve manevi ciddi yokluk yaşadılar. Hala da yaralarını sarabilmiş değiller. Bir radyo programında bu kadar sayısal veri paylaşmak çok doğru değil biliyorum ama bu çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum. Belki bir yerlere ulaşır. Bu verileri umarım başka yerlere de bir soru işareti, bir çözüm bulmak için en azından bir yerlere ulaşır umuduyla. Sektörün problemleri, hani endüstrinin her alanında olduğu gibi bu konuda da bir veri yok. Yani biz şu sorunun cevabını bilmiyoruz aslında. İlk soruya gelirsek, müzik endüstrisinde kaç kişi çalışıyor? Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Sebebi de e, kayıt dışı çalışma, yani sigortasız çalıştıkları için. Resmi yerde gözükmedikleri için şu an müzik sektöründe kaç kişinin çalıştığını kimse bilmiyor. Yani şunu bilmiyoruz, kaç kişi çalışıyor, e, kaçı kadın, kaçı erkek, eğitim durumları nedir, hangi şehirdeler, hangi meslekleri yapıyorlar, mesleklerine oranla ne durumdalar gibi şeylerin bu konuda bir bilgimiz yok. Bir başka konu, bu bir kere bir yerde. Sanatçıların sosyal sigortalına ilişkin bir kanun var mı yok mu tartışması olmuştu. Var. Ama bu alanda çalışanların yapısına uygun olarak düzenlenmiş bir yasa değil. Mesela şöyle sanatçıların sahne aldıkları saatler çalışma saati olarak sayılıyor ama o tam işte konser öncesi olan o prova saatleri çalışma saatinden sayılmıyor. Dolayısıyla ciddi bir hak kaybı yaşıyorlar. Özetle bir kayıtsız Çalışmak durumunda kalıyorlar. Sigorta mevzuatı uygun değil. Var olan e, mevzuat da işte tam bahsettiğim gibi işin tam olarak e, yapısını anlamadığı için ya da yapısına cevap vermediği için işte konserden başlayarak o saatlerin sayılması ama öncesinin sayılmaması tam olarak bu mevzuatın ya yapanın ya da yazanın tam olarak o işin nasıl bir iş olduğuna dair fikri olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla sigorta yani bir verinin olmaması kaç kişiyi ye ulaşılması gerektiğine dair bir bilginin olmaması zaten bu problemi çözümüne giderkenki ciddi bir noksanlık. Yani bu bilgi olmadan nasıl bir şey olabilir ki? O insanların yapısını bilmeden nasıl çözüme gidebilir Bir, iki, bir sigorta var tamam ama bu iş yapılış şekline göre uygun değil. E nasıl bir sigorta var o zaman? Dolayısıyla bu da ciddi bir problem. Bir e, analiz daha yaptım. Şimdi bu 6443 kişinin verisine göre müzik dışı geliri olmayan ama sigortalı olduğunu söyleyen ve sigortasının da müzikten olduğunu söyleyen kişilerin de analiz ettiğimde bu sadece %10'u. Dolayısıyla hani sigortalı olmak için kendi parasını kendi ödeyen insanlar bunu da müzikten yapamıyor. Bari başka bir meslekten yapmışlar ne yazık ki buna başvurmak durumunda kalmışlar. Yine bu sektörde çalışanların en büyük problemlerinden biri iş güvenliği olmaması. Bu da ciddi bir problem. Şimdi bu tüm bu olumsuz tablolara karşılık Türkiye kültür sanat alanını önemsemeyen ve bu alanda çalışanlara destek vermeyen bir yer mi? Sorusunu sorayım. Bu sorunun cevabını her gün yaşıyoruz. Hem kendi sesimi bastırarak hem de sizlerin sesini ee, ta buralardan duyuyorum ama duymamaya çalışarak bir bilgi vermek istiyorum. Aslında Türkiye UNESCO kültürel ifadelerin çeşitliliği sözleşmesine sanatçının statüsüne ilişkin tavsiye kararına taraf ülke. Yani yasal düzlemde sadece müzik endüstrisi için değil tüm kültür endüstrilerinde çalışanlar için pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini tavsiye ediyor. Yani ülkenin Kültür ve sanatın taşıyan insanların çalışma saatlerine göre sigortalanması, kültürler arası alışveriş için ülkeler arası dolaşım kolaylığı sağlaması, yani serbest dolaşabilmeliler, vize kolaylıklarının sağlanması, mutlaka eğitim fırsatlarının verilmesini sunan sözleşmelere imza atmış bir ülke burası. E, uluslararası düzeyde bu alana önem veren sözleşmelerde Türkiye çekinmeden imzasını veriyor ama kendi içindeki düzenlemeleri maalesef göremiyoruz. Sadece kağıt üzerinde kalıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu konuda da içsel mevzuatlarda ciddi bir problem var. Yani çalışanların yapısını, ihtiyaçlarını ve bu çalışanların önemlerini kavrayamadan iyileştirme yapmak çok da mümkün değil. Hemen hemen tüm anket sonuçlarında sonuç aynı. Müzik endüstrisinde çalışanlar da sosyal güvencesiz, örgütsüz, iş güvenliği olmayan ne yazık ki görünmez insanlar. Bir diğer araştırmadan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de müzik emeğinin durumu, Türkiye'de müzik emekçilerinin çalışma koşulları ve gelir durumları üzerine bir araştırma raporu. Burada da Selda Dudu, Evrim Hikmet Öğüt ve Özge Denizci tarafından hazırlanmış. Şimdi burada da yine müzik endüstrisinin çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Burada müzik endüstrisinde çalışan insanların ne koşullarda çalıştıklarına dair. Burada da tabii çok en büyük problemin sigorta problemi, örgütsüz olmaları, kayıt dışı çalışıyor olmaları ne yazık ki büyük bir problem olarak gözüküyor. Buna ek olarak gelecek kaygısı hemen hemen tüm görüşmeciler tarafından net bir şekilde bu duygu ifade edilmiş. Bu kabusu yaşadıktan, pandemi kabusu yaşadıktan sonra insanların maddi ve manevi olarak o yokluğu ve yoksulluğu hissettikten sonra hayatlarına devam edebilmeleri, güvencelerinin olmaması, bu kaygıyla sürekli yaşıyor olabilmeleri... Büyük bir travma. Dolayısıyla pandemi bitti ve onların hayatı hemen düzeldi gibi bir şey yok. Sürekli o kabusu düşünerek bir daha tekrar böyle bir şey yaşanırsa ben ne olacağım sorusuyla ya müzik endüstrisinden ayrılanlar, ayrılması dahi sektör dışında başka bir iş yaparak hayatını devam ettiren insanlar olduğunu ne olur unutmayalım. Onların sesi olmaya devam edelim. Çünkü ne kadar başta da söylediğim gibi müzik endüstrisi çalışanım ve şanslı kesimlerden biriyim ama Buradaki e, zorda olan, burada desteğe ihtiyacı olan insanlara da problemlerine ses buluyor olması çok önemli. Çünkü görünür olmaları en azından çözülmesi için de bir e, ışıktır diye düşünüyorum. O yüzden bu programı özellikle yapmak istedim. Bir diğer e, yine bu araştırmadaki vurgulardan biri aslında e, müzik emekçilerindeki mobbing ve iş kazaları karşısında kırılgan bir konumda oldukları. Ve müzik emekçilerinin yaşlarına paralel olarak deneyimlerinin artması, gelirlerine olumlu bir etki ediyor. Ancak ileri yaş, fiziksel olarak güç gerektiren rodilik gibi işlerin yapılamaması anlamına da gelmekte. Bu kısacık e, programda çok kocaman konular işlemeye çalışıyorum ve her bir programda bir konuyu işleyip bitirmek istiyorum aslında. Ki bir sonraki programda bambaşka bir konuyu konuşalım diye. E, muhakkak eksik bıraktığım şeyler oldu ama en azından büyük başlıkları vermeye çalıştım. Bu başlıkları da bu kıymetli araştırmalarla vermek istedim. Tabi bu araştırmalar çok kapsamlı ve ben e, en azından meramımı anlatmak için oradan ufak ufak özetler yaparak sunmak istedim. Araştırmayı hazırlayan tüm arkadaşlardan e, affımı istiyorum bu anlamda sadece ufak kısımlarına değinebildiğim için. Müzik endüstrisindeki çalışanların problemlerine sadece müzik endüstrisinde bu problemi yaşayan insanlar ses ettikçe ne yazık ki bu problemlerin çözülebilmesi çok da mümkün değil. Hayatın her alanında olduğu gibi sadece bu mağduriyeti yaşayan insanların sesinden çözüm bulabilmek evet çok önemli bir ses ama yeterli bir ses değil. E, bu mağduriyet aslında hepimizin bir mağduriyeti olarak görmek ve yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Pandemi döneminde evlerimizdeyken, o küçük dünyayı yaşarken en çok neye sarıldığımıza baktığımızda aslında işte ailemize, sevdiklerimize, bir kitaba, bir müziğe, bir filme. Mesela bunlarla kendi hayatımızı en azından anlamlı kılmaya, daha yaşanın sıkılmaya çalıştık. Ve o eserleri meydana getiren insanların yaşadıkları duruma baktığımızda Buradaki rakamları sunmak gerçekten benim için çok kolay olmadı. Eminim bu araştırmayı yapan kişiler de çok zorlandı. Çünkü bu sayılara ulaştığınız vakit bu koca bir yük. Bunu bilerek çok rahat uyku uyuyamıyorsunuz. O yüzden de bizim hayatımızı güzelleştiren, bu anlamda anlamlı olmasına sebep olan, varoluşumuza destek veren, kendimize dair, kendimizi bulmamıza yardımcı olan bu eserleri meydana getiren insanların sesleri olmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, nacizane bu mesajı da vermek istiyorum. Seçime gittiğimiz bu dönemde kamuoyuna açıldığı kadarıyla partilerin politika metinlerini okudum Ve orada kültür sanatla ilgili ne söylediklerine özellikle baktım. E, kültür sanatın bu birleştirici gücü, kültür sanatla var olmamız, kültür sanatın önemi, kültür endüstrilerinin, varlığı ve koca bir potansiyel olması, sadece hayatlarımıza manevi anlamda kattıklarının yanı sıra o birleştirici güçle, o büyüyen potansiyeliyle e, gerekli, önemde olmadıklarını ne yazık ki gördüm. Temenni ediyorum ki umarım kültür politikaların ve bu alanda emek veren sanatçıların ve bu sanatçılara da destek veren emekçilerin de hak ettikleri yerde olabilmeleri, Bunun için de onlarla birlikte ses olmamız gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 29 Aralık'ta yani yılın son programını müzik endüstrisinde bir başka konuyu da ve bu sefer bir konuğumla beraber sizlerle birlikte oluyor olacağım. Çok teşekkürler. Sizin de müzik endüstrisinde merak ettiğiniz ya da endüstride katkı sağlamak istediğiniz bir konu olursa lütfen bana yazın. Mail adresim merve.eryuruk.gmail.com ya da instagramdan da ulaşabilirsiniz. merve.eryuruk sayfasından. Çok teşekkürler.